Bugünü mü yaşıyorsunuz, pişmanlıklarla dolu geçmişinize mi takılıp kalmışsınız? Ya da güzel hayallerle dolu bir geleceği düşleyerek mi yaşıyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendinize? Evet, geçmişimiz ve geçmişte yaşadıklarımız bizi biz yapan, bize değer ve anlam katan duygu, düşünce ve yaşantılar... Şu an siz dinleyenlerin, dinlemeyenlerin hepimizin geçmişinde hatırladığı zaman kendini iyi hissettiği anılar ya da tam tersine hiç hatırlamak bile istemediğimiz kötü yaşantılar vardır. Bazı kötü anılarımız vardır ki onları hatırlamak bile bizi rahatsız eder. Bazen hatırlamakta zorlanırız. Çünkü Başımızdan geçen o kötü şeyleri unutmak isteriz. Bu anılarımızı öyle bir imkanımız olsa sandıklara kapatıp sandıklarını kilitlemek isteriz. O anılarımız hiç oradan çıkmasın isteriz. Lakin böyle olmaz ekseriyetle. Hayatımız boyunca o gizli sandığımız kendi sırtımızda bizimle beraber... Yolculuğuna devam eder Ve hiç istemediğimiz zamanlarda O sandığın içindekilerle yüz yüze kalırız Değerli kardeşlerim başka bir deyişle Geçmişimizde çözmediğimiz Çözümlemeden bıraktığımız yaşantılar ve olaylar Bizim üstümüzde hep bir yük Ve hep bir ağırlık olarak kalır İnsanlar hayatları boyunca bazı problemler imtihanlarla yüz yüze gelirler. Bu problemlerin bazıları halledilebilir. Bazıları hayatımızın tamamını etkileyen problemler olur. İşte hayatımızı etkileyen bazı olaylar bizde travmaya neden olabiliyor. Deprem gibi, sel, felaketi gibi sevdiğimiz bir kişinin vefat etmesi gibi veya hastahaneye gittiğimizde bize doktorun moralimizi bozan bir şeyler söylemesi gibi şu hastalık sende var demesi gibi. Bütün bunlar bizde travmaya neden olabiliyor. Sadece bunlar değil. Uzatmamak için diğer örnekleri es geçtim. Ama belki daha iyi anlaşılır. Efendim iş yerinden Ayrıldınız veya iflas ettiniz, yeni bir yere taşındınız, komşunuzla aranızda problemler meydana geldi. Diğer örnekler size ait. Bizim çocukluğumuzdan gelen anılarımız, o hatıralarımız var, iyi veya kötü, halen devam eden hayatımızda karşılaştıklarımızla beraber bunlar devam ediyor, bir de ani travmalara sebebiyet veren hatıralar, ve yaşanmışlıklar var. Bununla ilgili uzmanlar geçmişteki o acı hatıraların etkisini azaltma konusunda çok önemli bir bilimsel farkındalık meydana getirdiler. Konunun iyi anlaşılması için beynimizde ön bellek ve ana bellek var. Önemli olmayan bilgiler ön bellekte kayıtlanıyor. Mesela diyelim ki bir telefon numarasını ezberlemeniz gerekiyor veya cep telefonunuzdan bir işlem yapacaksanız bir yerden size kod girmeniz lazım 4 rakamlı efendim onu hafızanıza alıyorsunuz yazmanız için peki ne kadar bu size geçerli gerekli 30 saniye 40 saniye için ön bellek devreye giriyor en fazla 8-10 dakika için onu depoluyor ve daha sonra bu bilgi bir daha beynimiz tarafından hatırlanmıyor. Çünkü beynimiz onun kısa vadede lazım olduğunu, çok önemli bir rakamsal değer olmadığını anlıyor. Eğer önemli bilgiler varsa işte o bugünkü programımızda belki de en çok temas edeceğimiz yer ana bellek. En son bilgiler en üstte, ilk öğrenilenler nerede, en altta, kayıt altına alınıyor. İşte böylece hafıza katmanları oluşuyor. En üst katmanda depolanan en son bilgiler elbette daha kolay hatırlanıyor. Günümüzde bir hafta önce, üç ay önce, beş ay önce veya bir sene diyelim, önce yaşadığımız şeyler daha kolay aklımızda yer alırken, Çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler çok fazla, efendim, aklımızda yer almaz. Bu da son derece normal. Bugün sizlerle beraber, geçmişe takılmamak, geçmişle ilgili, bugünümüze yansıyan ve bizi olumsuz etkileyen o hatıralara dönmemenin faydalarından ve bunu nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Yaşanan o acı hatıralar, hem ana belleğe, hem de sosyal hafızaya kaydediliyor. Şöyle beynimizi ele aldığımızda, sol tarafta psikolojik dünyamızın merkezi olduğunu görüyoruz. Acı hatıralarımız aynı zamanda sosyal hafızaya da kayıtlandığı için, ruh hallerimizi, davranış tarzlarımızı yakından etkileyen bir bölüm. Bazen de yine o sosyal hafızada kayıt altında alınan, Yaşadığımız acı olaylar ana bellekte çoktan hafıza katmanlarının arasında kaybolup unutulduğu halde bedensel bir dille hatırlanır. Yani bir olay yaşadınız, geçmişte travma denilen o e, ağır duygu durumunu yaşadınız, bunu tamamen unutsanız bile sosyal hafıza zaman zaman bunu hatırlayabiliyor. İşte bugün ansiyete, panik atak dediğimiz... Veya birçok psikosomatik bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Bugün bilinçaltı dediğimiz bir mevhum var. Bu kelimeyi çok duyuyoruz. Bilinçaltı, bilinçaltı. Senin bilinçaltına bunlar bir şekilde empoze edilmiş. Veya bilinçaltında bu korkular var diyoruz. İşte o yüzden bu konuyu birkaç dakikada olsa sizlerle paylaşmak, özetlemek istedim. İnşallah mevzu anlaşılmıştır. Yani sadece beynimizin bir bölümüne, o ana bellek denilen yere kayıtlanan hatıralarımız, acı çektiğimiz, moralimizin bozuk olduğu, unutmak istediğimiz şeyler, sosyal hafızaya eğer kayıtlanmışsa aynı zamanda bilinçaltı dünyamızda da geniş bir yerleşim yeri buluyor. Bu sefer biz onlarla ilgili neler hatırlıyorsak, hatırlamamızı kolaylaştıracak etmenler bir araya geldiğinde tekrar o korkuları yaşıyoruz. Ne demek bu? 4 yaşında, 5 yaşındasınız, asansörde kaldınız. Efendim, yıllar geçti, 30-35 yaşına geldiniz. O zamana kadar defalarca asansöre bindiniz. Herhangi bir korku yaşamadınız. Bugün bir olay oldu veya bir rüya gördünüz geçmişinizle ilgili ama asansör yoktur rüyanızda. Geçmişinizle ilgili görmüş olduğunuz o rüya veya sizi tetikleyen bir hatıra, bir müzik olabilir, her neyse, bir fotoğraf karesine bakmış olabilirsiniz. 30 yıl önce korktuğunuz, bir travmaya sebebiyet veren o asansörde kalma yolculuğunuz, o hatıranız tekrar alevlendi. Ve siz bir an içinde korkmaya başladınız ne oluyor bana dediniz, kalbiniz hızlı atmaya başladı vesaire devam etti. Demek ki çocukluk zamanlarında yaşadığımız birçok şey ilerleyen yıllarda da kendini gösterebiliyor. O yüzden ilerlemeden önce şu konunun altını çizerek söylemek istiyorum. Ne olur evlatlarımıza ilgilenirken, onlarla hasbihal ederken, ara sıra bir arkadaş gibi saygı sınırlarını aşmalarına izin vermeden düzgün bir şekilde korkularını öğrenmeye çalışın. Karanlıktan, örümcekten, yalnız kalmaktan, terk edilmekten vesaire güzel bir şekilde evladım. Anlat bakalım, ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Veya senin e, korktuğun şeyler var mı bunu düzgün zamanlarda, güzel biçimde sormak ve ona göre yardımcı olmak gerekiyorsa uzmanlarla buluşturmak lazım. Çünkü bunlar hafifletilmediği zaman, bunlarla karşı karşıya gelinmediği zaman, bunlar daha büyük bir çığ gibi bizi tehdit eder hale geliyor. Nasıl ki yarın ben bu çöpü atacağım deyip bir yere koyuyoruz. Değil mi? Daha önce de örnek vermiştim. Yemek yediniz. Orada, mutfakta başka bir yemek yaparken temiz bir yer lazım. Ama daha önceki yemeğin siz artıklarını, pisliklerini temizlemediğiniz için, hep aynı şeyleri biriktire biriktire artık hijyenle hiç alakası olmayan bir mutfağa sahip oldunuz ve leş gibi kokan bir mutfağınız oldu. Neden? Yarın yapacağım, yarın halledeceğim, yarın şu çöpleri dökerim, yarın yıkarım dediniz. Ve sonra elinizde tabak da kalmadı ve bir hayli kötü bir manzara oldu. Ama ne yapmamız lazımdı? Sıcağı sıcağına biz onu yıkasaydık, Temizleseydik, bir sonraki yemek için tertemiz bir mutfak olacaktı. Bugün de uzmanların bize anlattıkları bu. Yani geçmişimizle kontrollü bir şekilde yüzleşmek ve geçmişle çok fazla haşır neşir olmamak. Yani bir mücadelemizi verelim, hatırlamak istemediklerimiz mi vardı tamam, onlarla karşılaşalım, uzmanlardan da gerekiyorsa yardım alalım, ama sonra geçmişe takılıp kalmayalım. Niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Neden şunun şunun hayatı gibi benim bir hayatım yok? Demeyelim. Takıntı olmasın hayatımızda. Çok ilginçtir. Psikologların tanımladığı duygular, genel duygulardan bahsediyorum. Altısı, hemen okuyayım. Öfke, korku, nefret, üzüntü, şaşkınlık. En çok kullanılan, tanımlanan, her birimizde olan duygular bunlar. Beş tanesini saydım. Beş tanesi olumsuz, bir tanesi olumluydu. Olumluyu da söyleyeyim haz. Bakın öfke dedik, korku dedik, nefret dedik, şaşkınlık ve üzüntü. Aralarında sadece bir tane haz var. Bir tanesi olumlu. Diğerlerinin hepsi olumsuz. Bu da neyi gösteriyor? Geçmişimizle ilgili, yaşadıklarımızla ilgili, kötü olan şeylerden haberdar olmanın, yaşananların farkında olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bugün, geçmişimizle eğer biz, hesaplaşmazsak, hatırlamaktan korkmazsak, kendimize güzel ve mutlu bir gelecek hazırlayamadığımız gibi, bu korkularla günün birinde karşılaşacağız, ama o karşılaşmamız, Korkuların daha güçlü olduğu bir zamanda olur ve biz de maalesef güçsüz bir halde yakalanırız. Her gün beslenen bir çiçeğin, efendim, büyümesi gibi, dallanıp budaklanması gibi düşünün. Siz o zararlı olan bitkiyi daha önce kontrol altına alıp da engelleseniz, başarılı olacaksınız. Ama her gün her gün sulana sulana bütün evinizi saran bir sarmaşık oldu. Ve ondan kurtulmanız da oldukça zorlaşıyor. Çünkü güç kazanmış, hacim kazanmış oluyor. İşte bugün, o yüzden bu programı sizlerle paylaşmak istedim. Her birimizin geçmişimizde yaşadıklarımızı, anılarımızı, bize yapılanları, yaptıklarımızı, yanlışlarımızı, bize yapılan yanlışları şöyle düşündüğümüz zaman, daha rahat, kendimizle daha barışık, özgüveni yerinde olan bireyler olmak istiyorsak, bugün sizlerle beraber paylaşmak istediğim bilgileri, ne olur dikkatle takip edin. Ve tekrar tekrar, belki bu programın tekrarını alın, kendinizin iyi hissetmediğiniz, Moralinizi yerinde görmediğiniz zamanlarda tekrar tekrar dinleyin. Devam ederim. Değerli dinleyenlerim, size iyi bir haberim var. Yapılan araştırmalar, insanların geçmişine yönelik olumsuz deneyim ve yaşantılarını, olumlu yaşantılara oranla daha sık hatırladıklarını ortaya koyuyor. Yani genelde başarılar yerine, başarısızlıklarımız hatırlanıyor. Biliyoruz değil mi? Peki bununla ilgili olarak yapılması gereken en güzel, en başarılı şey ne? Şu. Bilim insanları diyorlar ki, diyelim küçükken bir olay yaşadın. Annenle alakalı, babanla alakalı veya okulda yaşadığın bir olay, arkadaşlarınla yaşadığın bir olay, her neyse bunu hatırlamak istemiyorsun. Bu zamana kadar hep kaçtın. Onunla yüzleşmekten kaçtın. Yıllar geçti. Bugün bile onunla ilgili bir şey, bir cisim, bir e, türkü veya bir fotoğraf karesi, onu anımsatan bir şey aklına geldiği zaman moralin bozuluyor, orayı terk etmek istiyorsun ve nabzın hızlanıyor diyelim. Yani oraya doğru bir rabetin var ve hemen beynine komut veriyorsun. Hayır, hayır, hayır. Sakın düşünme diye. İşte burada akıldan çıkmayan o hatıralar, sürekli beslediğimiz, beynimize hayır sakın düşünme dediğimizde, tam tersine düşünmeye sevk ettiğimiz, o anları bir kenar atacağız. Kendimizi çok iyi hissettiğimiz bir zaman, cep telefonumuzun alarmını kurabiliriz. Ne ile biz yüz yüze gelmek istemiyorsak, neden bahsedilmesini istemiyorsak, bir kereye mahsus, bir kereye mahsus sadece kendi iyiliğimiz için o hatırlamak istemediğimiz, kaçtığımız şeyle yüzleşeceğiz. Üç dakika, beş dakika ve bunu şöyle yapacağız. Sakin bir yerdesiniz, evvela kendinize şunu terkin edeceksiniz. Allah'ın izniyle benim şu an bedenim, ellerim sağ salim Rabbime şükürler olsun. Bu güne kadar benim süpürmediğim, hep biriktirdiğim ve dağ gibi olan şeyi daha da büyümesine izin vermemem lazım. Rabbimin izniyle bu takıntıdan kurtulmam için beynimdeki o hafıza yerini programın başında paylaşmaya çalışmıştık hatırlayın. Her şey depolanıyor diye ön bellek ve ana bellek var beynimizde. O ana bellekte bizim olumsuz olarak gördüğümüz Hangi olay varsa bugün onunla biraz düşüneceğim, yüzleşeceğim ve onu hatırlamaktan korkmayacağım. Böylelikle bunu başardığınız takdirde bir daha kaçmanız gereken, daha fazla hormonlarınızın yorulduğu, kalp atışlarınızın hızlandığı ve olumsuz bir takım düşüncelere gireceğiniz o zamanlar size kalmış olacak. Düşünün. Annenizin yaptığı bir şey, arkadaşlarınızın başına gelen bir şey, bir trafik kazasına şahit oldunuz, bir deprem oldu. Onu hatırlayın, gözünüzü kapayın, biraz canınız yanabilir. Evet, düşünmeye devam ettiniz ve onu hatırlamanın size o an verdiği fiziksel olmasa da manevi acıyı yaşadıktan sonra deyin ki, elhamdülillah o geçmişte kaldı. Bunu Dilinizde söylüyor olmanız bile bilim insanları diyor ki beynin yönetimi sizde olduğu için insanoğlunda olduğu için beynin kendi aklı yoktur. Sizin bir daha o düşünmek istemediğiniz, aklınıza getirmek istemediğiniz şeyle alakalı olumsuz bir yargıya varmayacak. Bunu birkaç kez deneyin. Ve bunun yararını inşallah gördüğünüzü hissedeceksiniz. Bunu ilerleyen dakikalarda kafanız karışmasın diye bir kez daha programımızda işlemeye çalışacağız. Kardeşlerim, şimdi bir başka soru sormak istiyorum veya paylaşmak istiyorum. Mutluluk nedir? Bunu sorsak, neden mutlu oluyorsunuz? Mutlu olmaktan çok memnun ve tatmin olmayı içeren bir kavram mutluluk. İnsanın derinlik sahibi olması ile ilişkili, anlamlı bir hayat yaşamayı, zamanı, yeteneklerini, potansiyelini iyi kullanmayı, kendi seçtiği hedefleri takip etmeyi içeren bir şey. Peki neyle mutlu olursun? Şunla, bununla hepimiz ayrı şeyler söyleyebiliriz. Mutluluk, acıyı yaşamaktan kaçınmak değil, tam tersine belki de mutlu olabilmek için olumsuz duygularla ve geçmişimizle yüzleşmemiz gereken bir olgudur. Olumsuz duyguların altında az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi ezilmeden hayatla daha güçlü mücadele etme yolculuğu belki de mutluluk bilemiyoruz. Mutluluğumuz bir şeylere bağlı olmamalı. Hemen bir örnek. Eğer şu Mahalleye taşınırsam, şuradan kurtulursam çok mutlu olacağım. Eğer şöyle bir araba alırsam, Eğer şöyle bir işim olursa çok mutlu olacağım. Veya sevdiğim şu kişiyle evlenirsem, Eğer şu üzerimdeki kiloları verirsem gibi. Yani mutlu olmayı ileriye, atan insanlarda küçük şeylerden mutlu olamayan eğerlerle o eğer diye başlayan cümlelerle hedeflerine ulaşması veya ulaşamamasıyla mutlu olup olmamayı tanımlamış olan insanlardan olmayacağız. Biz bugün de mutlu olmaya, şu anda mutlu olmaya, bize verilen nimetleri fark edip de elhamdülillah demeye çalışanlar donulacağız. Yani bu olursa ben mutlu olurum demek şuna insanı götürür. Bu olmazsa demek ki ben böyle olamam. Bu rızıkta da karşımıza çıkar. Ben iş bulamazsam veya şu sınavı kazanamazsam aç kalırım. Bu olmazsa benim başıma bu gelir diye biz daha da ileriye gideriz ve itikadi manada sıkıntılar yaşamaya çalışırız. Biz bu düşüncelerle mutluluğu çeşitli koşullara endekslemeyeceğiz. Kardeşlerim, aklınızdan çıkmayan hatıralar olabilir. İnsanlar için yıllarca bu sorun olabilir. Ve bazı durumlarda şu yılların en çok konuşulan tabirlerinden belki de tabi teşhis hastalıklarından bir tanesi, depresyon özelliklerini veya belirtilerini bunlar besleyebilir. Bir arkadaşınız vefat etti. Çok büyük bir kaza yaşadınız. Sevdiğiniz bir işten kovulma deneyimi olabilir. Çok sevdiğiniz bir işi kaybettiniz. Paranız çalındı. Bu silinmez olan hatıralar, kendilerine ait, negatif görüşlerine katkı sağlar ve bu da bizim hayatımıza taşınır. Ya bu geçmişe ait olumsuz anılar bir şekilde tekrar gözden geçirilir veya büyür, az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi dağ gibi olur ve aşılmaz hale gelir. Savunma ya da rahatlama amacıyla kötü deneyimin yaşandığı ana gönderebilirsiniz bir şeyleri. Bununla ilgili konu iyi anlaşılsın diye çok bilimsel e, kelimeler kullanmadan anlatmak istiyorum. Stephen Moritz isminde bir bilim insanı bu konulara biraz eğilmiş, çok önemli bir araştırma yapmış. Geçmişimizle alakalı yani unutamadığımız o anılar ile alakalı neler yapılabilir diye çok sayıda insanla e, bir test aşamasına girmişler. Ve bu deneyin sonucunda insanların imgeleme ile, imgeleme hakkında size bilgi vereceğim, imgelemeyle ile yeniden yapılandırma sürecinde hayal gücü vesilesiyle olumsuz anılarını düzenleyebileceğini öne sürmüşler ve bunda da ciddi başarılar kazanmışlar. Yani ne olmuş? Az önce dediğim gibi savunma ya da rahatlama amacıyla ne yapıyorsunuz? Anıyı silmiş olmuyorsunuz. Ama hafızanızda kalan o orijinal anının gücüyle, daha zayıflamış bir anıyı meydana getiriyorsunuz. Az önce bu örneklemeler vardı ya, bunların ayrıntılarını uzmanlardan ve onların makalelerinden de paylaşabilirsiniz. Olumlu zihinsel görüntüler aklınızdan geçirirken, o olumsuz, bir daha duymak ve hatırlamak istemediğiniz şeyleri yan yana koyuyorsunuz. Elhamdülillah. O da geçti. O zamanlarım geçti. Bugün yine bana bir zaman verildi. Yaşıyorum. Nefes alıyorum. Benim için bir fırsat verildi diye o olumsuz birçok imgeyi hayatınızdan belki atamazsınız ama acısı çok hafifler. Aynı deprem gibi düşünün. Depremin 7,8'lik basıncından, o şiddetinden sonra artçılar olur. Evvela 6, 5 nokta bilmem kaç derken azalır. Siz o deprem gibi değil, artçılar gibi hissetmeye başlarsınız. Ve belli bir zamandan sonra o hatırlamak istemediğiniz şeyler, sizin için çok cılız titreşimler olur. Peki, bugün bunlardan bahsediyoruz ama, benim hiçbir anım yok, Diyen insanlar Gerçek söylüyorum benim bugüne kadar Hatırladığım iyi veya kötü Hiçbir anım yok Diyebilirler mi Belki laf olsun diye söylerler ama Onlar da yanılırlar Çünkü hatırlamadığınız Anılar dahi Hiçbir zaman beyninizden Gitmez Beyninizin bir yerinde Rezervlerde yedekte bekliyorlar Balıklara benzer Aynı yani su yüzeyinde görünür biçimde olur bazıları, bazıları çok kocaman balıklardır veya derin sularda yaşarlar. Ama siz şunu diyemezsiniz, şöyle İstanbul'da sahilde yürüyüş yaparken denize bakıp da ''Ya gerçekten de İstanbul ne acayip bir yer ya, hiçbir balık yok bu denizde'' diyemezsiniz. Görmediğimiz şeyler var olmadığı anlamına gelmez. Sizin de hatırlamadığınız o anılar yok hükmünde değildir. Bir gün gün yüzüne çıkmayı beklerler. Bir asansör gibi düşünün o bilinç dediğimiz şeyi. Çok işini bilen bir asansör, akıllı bir asansör aslında. Yani gelişmemize yarayacak durumlarda, ya da yüzleşmeye hazır olduğumuzda gerekli anıların o asansöre binmesine izin veriyor. Bunu terapi alan insanlar daha iyi anlayabiliyorlar. Bugün şu hayatımızın her bölümünde olmasa da bazı zamanlarda bir kırılma noktası olduğunu görüyoruz. Şu şu şu olay olur, her birimizin hayatında vardır. O olduktan sonra bir şeyler ya iyiye gitmeye başlamıştır ya kötüye gitmeye başlamıştır. Domino etkisi gibi bir şey başımıza gelir. Aa o da iyi oldu bu da iyi oldu derken ya da işler tam tersine gider. Şu da başıma gelmişti ardından bu da oldu vesaire. İşte geçmişteki o düşünmek istemediğimiz kötü anılar da buna eklenebiliyor. Kırılan bir bardak düşünün. Elinizle topluyorsunuz. Toplarken elinizi kestiniz. O elinizdeki kesiyi vücudunuz ne yapıyor? Zaman içinde tedavi ediyor Allah'ın izniyle. Evvela bir kabuk bağlıyor, sonra küçük bir iltihap. Ama yaranın içine cam kırıkları küçük küçük girdiği zaman, kesik bir şekilde kapansa bile canınız yanmaya devam edecek. Çünkü içinde parçalar var. Vücut ne yapıyor? Aylar sonra... ...ya o yaranın etrafında ve başka yerden... ...kendisine ait olmayan o cam parçalarını atıyor. Ama acı çekmeye, canınız yanmaya devam ediyor. İşte yaşadığınız her şey... ...beyninizin kendisini onarma işlevinin harekete geçmesiyle onarılıyor. Ama o uç, travmatik dediğimiz bir olay yaşandığında... ...aynı o yaradaki cam kırıkları gibi... ...beyin bir anda kendini onaramıyor... Ve yaşadığınız travma ile ilgili anılar Tekrar tekrar önünüze geliyor Bazen dağınık halde geliyor İşte tecavüz vakalarında Büyük depremlerde göçük altında kalan insanlarda Veya bir takım e, ayrılıklarda Bu tür travmaların olması bekleniyor Ve buna da zaten tedavi uygulanıyor İşte Uzmanların yeni yeni metotları var. O metotlardan bir tanesi de yeni bir terapi. O yara örneği verildi ya, hedef o yaranın içinde bulunan o cam kırıklarını tek tek temizleyip acıyı hafifletmek ve beynin kendini onarma işlevini harekete geçirmeyi sağlamak. Bugün sizlerle beraber paylaşmak istediğim, o hatırlamak istemediğimiz, anılarla, kötü olaylarla ilgili düzenlediğimiz bu programda 3D kuralından da bahsedeceğiz. Değerli dinleyenlerim, düşünce, duygu ve davranış, bunlar bir döngüdür. Bu bir farkındalıktır, 3D kuralı. Çok büyük bir önem verilir psikolojide buna. Her güne ya da olaya, Birden fazla düşünceyle başlarız. Bu düşünceler duyguyu etkiler. Bu duyguda büyür ve düşünceler duyguya, duygularda davranışlara dönüşür. Mesela iyi hissetmediniz kendinizi. İyi hissetmediğiniz zamanlar olumsuz düşünceler aklınızda birer birer sahneye çıkar. Bugün galiba kötü bir gün olacak benim için. Mesela bir iş görüşmesine gideceksiniz. Hayır hayır, bugün ben olumsuz bir netice alacağım. Veya bir yerden para bekliyorsunuz, sizin de ödemeniz var. Bugün para gelmeyecek galiba, gelmezse ben ödeyemeyeceğim. İçime bir sıkıntı düştü veya sabahleyin kalktığınız zaman, ya bugün niye ben böyleyim dediniz. Olumsuz düşüncelere başladınız. Bu olumsuz düşünceleriniz sizin duygunuza aksetti ve davranışlarınız da oflamayla poflamayla derin derin göğüs nefesi almakla devam etti. Hepsi düşünceyle başladı. Gün içinde veya uyandığınız andan itibaren aslında kendinizi biraz motive etmeye çalışsanız Elhamdülillah bugün de uyandık. Binlerce insan bir daha uyanamadı. Rabbim Celle Celaluhu bana yeniden dünyaya gelme imkanı bahşetti diye. Şükrederek kalkmak var. Yine mi kalktım? Yine mi efendim işe gideceğim diye kalkmak var. İşte bunlar hep bu farkındalığın ne kadar önemli olduğunu aklımıza getirmeli. Diyeceğiz ki ben şu anda biraz bazı şeyleri e, abartmış olabilir miyim? Dünyanın bütün kötü işlerinin, bütün olumsuzlukların üzerimde nüfuz ettiğini düşünüyorum. Acaba ben bunda ne kadar haklıyım? Yanlış anlamış olabilir miyim? Şu an benim için çok büyük, içinden çıkılamaz gibi gördüğüm bu problem gerçekten çok büyük bir problem mi? Diye bakmamız lazım. Hemen bir örnek vereyim size. Komşunuzla tartıştınız. O veya bu sebepten dolayı, bu komşunuzla tartışmanızdan sonra bir saat geçti, iki saat geçti, hala üzerinizde onun stresi var, eliniz konulup titriyor. Ve siz o bir iki saat içerisinde üç dört kişiye de bu olayı anlattınız. Komşum bana şöyle yaptı, ben de ona şöyle dedim, o da bana şöyle dedi diye. Ama bir türlü üzerinizden atamadınız. Olumsuz düşünceleriniz, duygularınızı şekillendirdi ve davranışlarınız, sesinizi yükseltmek, nefes alıp vermenizi hızlandırmak, göğüs nefesi almak veya akşam saatleri oldu diyelim, eşinize daha sert davranmak, daha alıngan davranmakla vesaire devam etti. Ne yapabilirdik? İşte o anda, Aklımıza, evet tartıştık diyelim. Kimse gülümseyerek tartışmaz. Tartışma bitti. Vele ki, tamam bir şeyler yaşandı. Kapımızı kapattık. Hasbunallah ve nimel La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi sen büyüksün. Sen bizi, kendi nefsimizin ve diğer insanlardan gelecek kötülüklerden muhafaza eyle de, bir abdest al. Ve şunu düşün, ben bugün imtihanı tabi tutuldum. İnsanlar hanımıyla, kocasıyla, oğluyla, kızıyla, işiyle, parasıyla, puluyla, has, neyse, sağlığıyla, hastalığıyla nasıl imtihanı tabi tutuluyorsa, bugün de böyle bir imtihanım vardı. Din ve her zaman bu tür şeylerin olabileceğini, Milyonlarca insanın bunlarla karşı karşıya kaldığına inanın ve en önemli soruyu sorun kendinize. Acaba bundan aylar sonra şu an beni çok üzen bu olay beni bu kadar üzebilecek mi? Kritik soru bu. Tekrar ediyorum. Şu an beni bu kadar üzen, heyecanlandıran, moralimi bozan bu olay aylar sonra... Hatırlayacağım bir şey olacak mı? Hayır. İkinci soru. Peki bundan önce bu moralimi bozan olay veya ondan daha da kötüsü iki üç sene içerisinde başıma gelmiş miydi? Beni yaralayan, moralimi bozan şeyler gelmişti. Hmm, peki ben onları şu an hatırlıyor muyum? Hatırlasam da bana bir sıkıntı veriyor mu? Hayır. İşte bu iki kritik sualden sonra şu cevabı vereceğiz. Ben daha önce yaşadığım şeyleri nasıl Allahü Teala'nın izniyle unuttuysam, artık bana eskisi gibi acı vermiyorsa bugünkü olayı da unutacağım. Bunu siz genelleştirebilirsiniz. Ya da farklı örnekler verebilirsiniz. İstanbul trafiğindesiniz efendim. İşte önünüzdeki araç sinyal vermedi. Hemen durdu. Tam arabaya çarpacaktınız. Zar zor kurtardınız. Adam hiç elini kolunu sallaya sallaya. Hatta böyle ne var ya ne diyorsun falan diye böyle terbiyesizce bir tavır takındı ve gitti. Elbette moralimiz bozuluyor. Kalbimiz hızlı hızlı atıyor. Bağırmak istiyoruz. İşte tam orada yine aynı örnek. Bir dakika, bundan milyonlarca örnek var mı? Hmm, şu an üzülmemin, kafayı takmamın bir faydası var mı? Yok. Hemen aklınıza başka bir şey getireceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz. İşte düşünce, duygu ve davranış bir tesbihin taneleri gibi. 33 tane düşünce, 33 tane duygu, 33 tane davranış var veya 34 tane Bunlardan hangisini şekerken kopardıysanız, tesbihin ipini, hepsi birbirine karışıyor, hepsi birbirine yapışık bir şekilde. Bugünden tezi yok, daha olumlu düşünmeye çalışalım. Başarısız olacağım, bugün bunu başaramayacağım, borcumu ödeyemeyeceğim, beni beğenmeyecekler gibi şeyleri değil de, Allah'ın izniyle, bugün başarılı olacağım, ben elimden gelenleri yapayım, hayırlısını isteyeyim, iş görüşmeme gideceğim, kendimi anlatmaya çalışacağım doğru ve dürüst bir şekilde Rabbim Celle Celaluhu'nun izniyle bu iş olacak diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani rezil olmak, alay edilmek diye bir kompleksimiz var ve bu bizim maalesef içimizde bir put olarak geziyor. Yanlış duymadınız bir put gibi. Neden Allahu Teala'nın huzurunda işlediğimiz onca günaha hiç aldırış etmiyoruz? Ama bazıları bizim hakkımızda ne düşünür diye bunu kafaya takarak hayatımızı o şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte o zaman bir robot gibi oluyoruz. Kendi hissiyatıyla, kendi zevkleriyle, kendi düşüncesiyle Değil, başkalarının ne düşündüğü ile hayatını tanzim eden bir oyuncu oluyoruz. Veya robot oluyoruz. Ne derseniz deyin. Kardeşlerim, bizi etkileyen olaylar değildir. Olaylara yüklediğimiz anlamlardır. Her insan her olaya aynı tepki vermez. Sen, bir insanın yanına gelirsin, omzuna bir tane edersin şaplak atarsın şap diye. Kimi insan o nasılsın hoş geldin der. Ama bir başkası çok daha sert bir tepki verebilir. Her insanın aynı tepkiyi vermesi zaten imkansızdır. Hayat boyu birçok şeyi deneyimleriz ve düşünce sistemimiz buna bir anlam yükler. Ve bu anlam doğrultusunda davranır. Bir iş yerinde, diyelim, bir sunum yapacaksınız. Tüh ya, ben yine rezil olacağım dediniz, o önceki şeyler aklınıza geldi. Yine hıçkıracağım veya, efendim, ee, şu şivede konuşacağım, bana gülecekler falan. Kaygı oldu. Ama bir başka düşünce ne diyebilir? Bunca kişinin arasında, Elhamdülillah bana nasip oldu konuşmak. Elimden geldiğince konuşacağım. Belki bir başkasına e, faydam olur, vesilem olur diye çıktınız. İkisi de heyecanı yaşıyor. İkisinin de sunumu aynı sunumdur ama yüklenen anlamlar farklıdır. Birbiriyle çelişir. Dolayısıyla bu üç de çok önemlidir. Lakin bir Dördüncü D de var. O da yeni çıkmış. Pozitif e, psikoloji dördüncü D'yi eklemiş. Üç tanesi neydi? Düşünce, duygu, davranışlardı. Dördüncüsü de değer. Evet, yani kültürler çok önemli. İnsanların şu gün itibariyle kişiliğini değiştirdiğini, bu şekilde mutlu olduğunu gösteriyorlar. Ama insanların içinde hangi mutsuzluklar var? Bunlar hep gölgeleniyor. İnsanların değerlerini, kültürlerini bilmek zorunda değiliz. Sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek durumundayız. Değerli dinleyenlerim, şu ana kadar sizlerle beraber geçmişte takılıp kalmamanın geleceğe ümitle ve umutla bakmanın geçmişle ilgili sadece yaşadığımız olaylarla edindiğimiz tecrübeleri hatırlamamız gerektiğini hatırlamamak istediğimiz şeylerle kendimizi iyi hissettiğimiz bir an cesaretimizi toplayıp aklımıza getirmeyi ve bununla beraber daha güçlenmeyi hedefledik. Peki güzel dinimiz, geçmişle ilgili yaşadığımız, diyelim bir günah, kimseye anlatmadığımız, kimsenin haberdar olmadığı o hatalar karşısında nasıl davranmamızı istiyor? Bundan da bahsedelim biraz. Değerli kardeşlerim, makbul bir tövbe, ne demek bu? Sadece ağzımızdan çıkan, Derler ya dostlar alışverişte görsün hesabı bir tevbe değil samimiyetle yapılan bir tevbe. Allahu Teala eğer bu tevbemizi kabul ederse o günah şahitlerine unutturuluyor. Bunu daha önce duymuş muydunuz? Eğer Allahu Teala affetmek murad ederse affa nail olursak Dünyadaki şahitler de aradan çıkabiliyor. Ama alimlerimiz diyor ki: Sakın ama sakın bir hata, bir günah işlediğiniz zaman, hele hele bu bir haramsa, bu konuda bir konu açıldığı zaman sakın günahınızı itiraf etmeyin. Veya ballandıra ballandıra anlatmayın ki işte az önce geçti ya Allahu Teala'nın saklayacağı orada kullardan saklayacağı günahlar olduğu gibi, dilerse bunları saklamaz ve şahitleri konuşturur. Bizler kendimizi şu dakikadan sonra, bu zamana kadar bunları bilmiyorduk diye düşünelim, bu dakikadan sonra şuna karar verelim. Benim derhal, samimiyetle yapmam gereken bir tevbe borcum var. Halis olarak, Huzuru kalp ile Yani sadece estağfurullah estağfurullah diye değil Ya Rabbi benim günahlarımı ne olur affeyle Keşke yapmasaydım İnşallah bir daha yapmam gibi Buna benzeyen şeylerle Ağızdan çıkanın kalple beraber Aynı ritimle huzura gönderildiği bir tevbe yapmalıyım Ki buna nasuh tevbe deniyor Kur'an-ı Kerim'de tevbe-i nasuh diye bu geçiyor. Günah olan şeyi başka bir gaye için bırakmak ve başka bir sebeple pişman olmak tevbe olmuyor. Mesela diyelim içki içiyorsunuz, sağlığa zararlı olduğu için bıraktınız. Yani haram olduğu için bırakmadınız veya doktora gittiniz Allah korusun. Sizde siroz başlangıcı var dedi, karaciğerinizde şu kadar hasar olmuş dedi. Eğer içkiyi bırakmazsanız öleceğinizi söyledi. O sebeple bıraktınız. Bu tevbeyi nasuh olmuyor. Siz sağlığınızın kötüye gittiği için pişman oldunuz. Ama aynı anda ikisi yaşanır mı? Doktor size içkiyi bırakmanızı tavsiye, etti. hatta bu konuda çok büyük tehditler öne sürdü. Eğer içkiyi bırakmazsan ölürsün aklına şu gelir vesaire dedi. Siz o andan itibaren bir taraftan da ya doktor bana bunu dedi ama benim Rabbim Celle Celaluhu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bu emri vermiş. Onca arkadaşım, eşim, dostum şu içkiyi bırak bırak bırak dedi. Ya benim bunu bırakmam lazımmış. İnşallah bundan sonra içmem dediniz, o ayrı. Ama sadece tıbbi gereksinmelerden veya paranız olmadığı için içkiyi alamadığınız için içemiyorsanız, bunun bir faydası yok. Yani Allahu Teala bir şeyi haram kıldı, ben bunu yaptım. Keşke yapmasaydım demek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: Ey iman edenler, Allah'a tevbe-i nasuh ile, yani tam bir ihlas ile tevbe edin. Umulur ki. Rabbiniz günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah'ın peygamberi ve beraberindeki müminleri utandırmayacağı gündür. O gün onların nuru önlerinden ve sağlarından koşarak cennete yol gösterirken onlar da Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla ve bizi bağışla muhakkak sen her şeye gücü yetensin, derler. Ayette buyurulduğu gibi, bu konuda, tevbe, günah işleme arzusunu kırmalı diyebiliriz. Yani bir defa daha, onu yapmama niyetiyle tevbe etmek gerekmekte. Geçmişe dönmemeyi konuşmaya çalıştığımız bu programda, sizlerle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini de paylaşmak istiyorum. Kul yapmış olduğu günahtan öyle pişmanlık duyar, utanır ve Allah'tan öyle özür diler ki sağılan süt memeye dönmediği gibi bir daha günaha dönmez. Öyle bir tevbe edeceğiz bu tevbeyi ettikten sonra aklımıza bir zaman daha gel gelirse gelsin ben o günahı nasıl işledim şu bu hemen onu aklımızdan silmeye silemiyorsak alt bölümleri atmaya başka şeyler düşünmeye çalışacağız. Ben bundan sonrasına bakacağım. Evet geçmişteki hatalarım hiç öyle güzel şeyler değildi. Adı üzerinde zaten hataydı. Ama ben bundan sonrasında sorumluyum. Allahu Teala Celle Celaluhu beni affetti ümidindeyim. İnşallah bu ümitle yaşıyorum. Bundan sonraki hayatımda daha güzel işler yapmaya, haramlara daha dikkatli davranmaya çalışacağım deyip ileri gideceğiz. Bir gün Hazreti Ali Keremallahu Vece birisinin duasına kulak misafir oluyor. Diyor ki o kişi Allah'ım senden bağışlanmak istiyorum ve sana tevbe ediyorum. Buna benzer dualar okuyunca şöyle dedi, dil çabukluğuyla söyleyip, kalpten tevbe etmemek yalancıların tevbesidir. Dikkat et. Adam şaşırdı. Peki dedi, o halde tevbe nedir? Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlattı, tevbede Altı şey toplanmalıdır. Altı şey. Bakalım onlar neymiş? İlim kapısı olan Ali radıyallahu anefendimiz anlatıyor. 1- Geçmiş günahlara pişmanlık. 2- Farzları yerine getirmek. 3- Kötülükleri terk etmek. 4- Eğer düşmanlarınla veya hasımlarınla hak, hukuk geçtiyse onlarla helalleşmek. 5- Bir daha günaha dönmemeye azmetmek, yani bu konuda çalışmak. 6- Nefsi günahlarda büyüttüğün gibi, onu Allah'a itaatte eritmek ve ona günahların zevkini tattırdığın gibi, Allah'a itaatin zorluğunu ve acısını tattırmak, diye buyurmuş. Geçmişimize tevbe çektik. Geçmişimizi de barıştık, yapılmaması lazımdı yapıldı. Allahü Teala af buyursun, Amin dedik, geleceğe baktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bundan sonrasını bize bir moral veriyor. Kul tevbe ettiğinde Allah onun günahlarını hafaza meleklerini unutturur. Aynı şekilde onun organlarına da unutturur işlediği yerdeki izlerini yok eder. Ta ki Allah'ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair aleyhinde şahitlik edecek bir şey bulunmasın. Bu ne zaman? Tekrar tekrar aynı hataları, aynı günahları nasıl olsa ben bir kez daha tevbe ederim. Bu günahı da işleyeyim. Sonra bir tevbesine bakarız. Değil. Gerçekten pişman olarak. Peki bu pişmanlık bu samimiyetle tevbe edildi. Aradan bir zaman geçti. İstemediği halde tekrar o hataya döndü. Bu tekrarlanacak. Değerli kardeşlerim, hasılı bugün sizlerle paylaştığımız konu başlığında da YouTube kanalında gördüğünüz gibi bizim geçmişimizle çok fazla takılı kalmamamız lazım. Eğer bizi acıtan, moralimizi bozan, yaralayan bazı hatıralar, hatırlamak istemediklerimiz varsa da, beynimizi bunlarla boşu boşuna meşgul etmeyip, bir zamanlama yapıp, onlarla yüzleşmek, düşünmek ve elhamdülillah, bundan sonraki hayatımda, daha güzel bir hayat beni bekliyor. Ben daha önce, evet düştüm, sendeledim, ama yıkılmadım. Rabbimin izniyle, Tekrar ayaklanıp yürüyebilirim Bana bu imkan verilmiş Her insanın Yaşayışı farklı Ne acılar yaşayanlar Var aramızda Ben de onlardan bir tanesiyim Bundan sonra inşallah Geleceğe bakacağım Hedefimiz bu olmalı Biz Bugünü mü yaşıyoruz Pişmanlıklarla dolu Geçmişe takılıp duranlardan mıyız ya da hayallerimiz o kadar fazla ki, hayallerle dolu bir geleceği düşleyerek mi yaşıyoruz? Bu sorunun cevabını biraz düşünelim. Acaba siz hangisisiniz? Acizane tavsiyemiz, bugünü yaşayan, geçmişiyle takılıp kalmayan, derdi olmayan, gelecek hayalleriyle ki bunların arasında, İnsanlara daha nasıl hayırlı olabilirim? Bir insanın kurtuluşuna nasıl vesile olabilirim? Dünyadaki mezhebi, inancı, ülkesi ne olursa olsun, çocukların bombalar altında ölmemesi, kadınların kocasız kalmaması için, bu dünyada bir nebze olsun faydam ne olabilir'i düşünen bir hayatı, bir geleceği düşünmek ne kadar güzel bir Müslüman için. Hepinize bize misafir olduğunuz için evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize, en önemlisi yüreğinize misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allahu Teala'dan niyazımız insi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri, sevdiklerimizi muhafaza buyurmasıdır. Hayırlı bir hayat yaşatıp hayırlı bir ölümle ve kendisinin razı olduğu bir amel defteriyle huzuruna gidenlerden eylesin. Cehennemin azabından, nefsimizin doymak bilmeyen uslanmaz o hatalarından, büyücülerin şerrinden, erkek ve kadınlardan gelecek şerlerden, cinlerden gelecek şerlerden ve büyücülerin şerrinden, Nazarı kuvvetli olanların nazarlarından ve bütün bela ve afetlerden cümlemizi muhafaza buyursun. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.